göğsüne bastırmış bir kadın dedi ki bize çocuklardan söz et. Ve o dedi ki çocukların sizin çocuklarınız değil. Onlar hayatın kendine duyduğu hasretin oğulları ve kızları. Onlar sizinle gelirler ama sizden değiller. Sizinle birlikte olsalar da size ait değiller. Onlara sevginizi verebilirsiniz ama düşüncelerinizi değil. Çünkü kendi düşünceleri var onların. Onların bedenlerini barındırabilirsiniz ama ruhlarını değil. Halid Zibran'ın Ermiş kitabından küçük bir bölümle başladık ve merhaba diyelim. Hüseyin ve Zeynep var burada. Merhaba. Merhaba. Mikrofonun başında da Melda ve ben varız. Merhaba. Evet, böyle bir kitapla giriş yaptık çünkü konuklarımız çocuklarla çalışan, güzel işler başaran insanlar. Önce sizi tanıyalım. Merhaba, benim ismim Hüseyin. Bir tane internet sitemiz var çocuklarla ilgili. Çocuk gündemli haberlerin, makalelerin paylaşıldığı Çekirdek Çocuk diye bir blogspotumuz var. Zeynep de ben de o blogspotun editörlüğünü yapıyoruz. Olabildiğince emek vermeye çalışıyoruz. Kısaca böyle. Ben de e, ismim Zeynep <gülüyor> Hüseyin'in dediği gibi e, öğretmenim aynı zamanda ama e, okulun dışında da çocuklara dair olan birçok çalışmanın içerisinde yer almaya çalışıyorum kişisel olarak da. E, aynı zamanda çekirdek çocukta da e, çeşitli haberler paylaşmak ve tartışmalar yürütmek gibi e, işler yapmaya çalışıyoruz. Aslında biz sormadan neden burada olduğunuzu söylediniz. <gülüyor> ben Çekirdek Çocuk bugünkü konumuzdu. Ee, birazcık siteden bahseder misiniz? Ne yaparsınız? Site nasıl bir şey? Neler var içinde? Yani biz hani daha önce programa gelmeden önce baktık fakat dinleyicilerimiz bilmiyordur belki. E, sitemizin, e, sitemiz Çekirdek Çocuk e, yaklaşık bir sene önce e, kuruldu. E, biraz aslında şöyle kaygılardan doğru kurduk siteyi. E, yaklaşık 8-10 yıldır çocuklarla yaptığımız bir dizi çalışma var. Kültürel çalışmalar e, ya da sosyal aktiviteler var. E, ama şunu gördük aslında çocukların kendini ifade edebileceği kanallar oldukça zayıf bu ülkede. Ve çocuklarla ilgili olan gündemlerde çocukların <gülüyor> gündemleştiği haberlerde kullanılan dilin e, çocukları edilgenleştirdiğini yok saydığını e, ya da senin az önce çok iyi okuduğun Halil Cibran'ın dediği gibi sevgimizin dışında düşüncelerimizi de vermeye çalıştığımız biz yetişkinlerin gördük. Böyle olduğunu gördük. ...biraz niyetimiz aslında bir çocuk kastesi çıkartmaktı... ...çocukların etkin olarak yer aldığı... ...medya okuryazarlığı eğitimiyle yan yana gidebilen aslında... ...tüm yaratıcılıklara katılabilecekleri bir çalışma alanı kurmaktı... ...biraz meşakkatliydi ve zaman istedi... ...biz de bunun için öncesinde bir böyle bilgi akışının sağlanabileceği... ...bir internet sitesi kuralım istedik... İşte bu aylarda da bir senesini dolduracak bir tane blogspotumuz var. işte Facebook ve Twitter adresleri var. Bunun üzerinden bir bilgi akışı, bilgi avuzu sağlamaya çalışıyoruz. Genelde sitemizin içinde de güncel haberler var. Yani çocuk gündemli olan, haberleri konu olan, egemen medyanın işlediği ya da eksik bıraktığı gündemleri olabildiğince almaya çalışıyoruz. Onun dışında da çocuk çalışmayla uğraşabilecek insanların, uğraşanların... Bulabilecekleri çocuklarla ilgili makaleler, çocuk tiyatro oyunları, metinleri, çocuk kurularında kullanabilecek çocuk şarkıları gibi bir dizi materyali de barındırmaya çalışıyoruz. Kısaca böyle. Aslında biz neredeyse üç haftadır hep çocuk ve medya konusunu ele alıyoruz. İşte üç hafta önce aslında burada ekip kendi arasında medyada çocuk hakları konularında ve medyada çocuğun yer alış biçimiyle ilgili tartıştı. Geçtiğimiz hafta aslında çok güzel bir örnek e, Diyarbakır'dan e, Bağlar Belediyesi'nin e, eğitim merkezinde hazırlanan e, çocuklar tarafından hazırlanan Denge Zorakan e, Çocuk Sesi gazetesi konuğumuzdu. E, bu hafta da aslında siz, sizler konuğumuzsunuz ve e, belki işte bir çocuk hakları programı olarak altını e, birkaç kez daha çizmek istiyoruz ki hani çocuğun medyada yer alma biçimi sizin sitenizde de olduğu gibi... E, çok daha farklı ve çok daha çocuk hakları perspektifiyle çocuk medyada yer alabiliyor. Ee, benim hani site her girişimde dikkatimi çeken işte altını çizdiğiniz konular, e, gündeme taşıdığınız konular, varoluş nedeniniz aslında e, hep e, çocuğu merkeze alıp çocuğun ekseninde bir yayın politikası gütmek. E, ama mesela hani bir çocuk hakları programı yapımcı ekibinin yetişkin bir kolaylaştırıcısı olarak şu soruyu da sormak istiyorum. Ben siteye ilk girdiğim günden beri Sizden de bunu dinleriz. Bir çocuk ekipte acaba sürece destek veriyor mu diye merak ediyorum. Ya da hani Hüseyin'in de demin söylediği gibi işte biz hani bir çocuk gazetesi çıkarma niyetiyle yola çıktık. Şu an internet platformunda bu iş devam ediyor. Öncelikle bunu sorayım. Çocukların da sürece dahil olması gibi bir planınız var mıydı? Ya da işte uzun vadede önümüzdeki dönemlerde var mı? Belki Zeynep'e sorabilirim bu soruyu. Aslında şöyle çalışmanın başlangıcı İzmir'de Hüseyinler yapıyorlar ve ben daha sonrasında öğrenip dahil oldum. O açıdan da ilk etapta İzmir'de bir grup çocukla birlikte çalışıldığını ve bir fikir yürütme süreci <gülüyor> olduğunu biliyorum. Şu aşamada ise yani senin bugününe baktığımızda ise daha çok hani yetişkinlerin çocuğa dair hani genel gündemler içerisinde aslında e, göremedikleri, ayıklayamadıkları, bakamadıkları e, bir takım hani e, gündeme dair haberlerle karşılaşabiliyorlar. E, onun dışında da e, ya da hani belki hiç kimsenin görmediği e, ya da duymadığı bir şeye rastlayabiliyorlar. Ama şu anda e, daha yetişkin eksenli e, yürüyen çocuk çalışmaları yürütenlerin e, dönüp baktıkları benim birçok mesela yani en azından birkaç tane rehber öğretmen olan arkadaşım düzenli takip ediyorlar ve hani atladıkları ya da sıkıntı yaşadıkları birçok konuya dair çocuk haklarının ihlaline ya da istismar vesaire gibi konularda hani çok da muhtemelen kafa açıcı şeyler bulabildiklerini söylüyorlar. Ee, dediğin şey çok güzel hatta bence bir öneri ee, bizim de hep böyle düşündüğümüz tartıştığımız. Gerçekten de böyle bir şey ihtiyaç var ama öyle bir durumda muhtemelen bu yani senin şimdiki içeriğinin e, ciddi bir tartışmayla bambaşka bir hale Hı -hı, getirilmesi muhakkak. gerekir. Ama o da aklımızda olan böyle dönem dönem konuştuğumuz şeylerin arasında. Ee, şöyle bir ekleme yapılabilir belki yani ilk... E Tartıştığımız aslında bu çocuk gündemini işlemeyi yani bir çocuklara yönelik mi bir şey yapacağız çocuklarla birlikte yoksa çocuklar çocuk gündemli yetişkinlerle mi bir çalışma yapacağımız tartışması yapmıştık. Ee, <gülüyor> aslında tam bizim programımızın da yani yaklaşık beş yıldır sürekli konuştuğu şey aslında biz ne yapıyoruz çocuklara mı bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz yoksa çocuk gözüyle büyüklerime bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Evet, aslında ikisi de çok değerli birbirinden <gülüyor> birbirini besler çalışmalar yani biz şunu tercih etmek durumunda kaldık yani. ...çok göstermelik bir çalışma yapmak istemedik... ...yani çocukların... ...yani şöyle şeyler vardır işte... miço dergileri... ...işte bilim çocuk dergileri... ...ya yani bunlar çocuğun yaptığı bir resmi... ...yani küçümsemek için söylemiyorum... ...hiç değişti... ...yani çocukta bir değişim sağlamadan... ...o üretim sürecine girmeden... ...yayınlamanın bir... ...katma biçimi olduğunu... ...tartışıyorlar, düşünüyorlar... ...ama biz çok öyle düşünmüyoruz... ...yani çocuklarla paylaşmak gerekiyor... ...yani onların yaratıcılıklarını görmek gerekiyor... ...onların değiştirmesi gerekiyor bir diz şeyi... ...belki çizmek istemiyor başka bir şekilde anlatmak istiyor. Bu kanalla katılması gerekiyor. Ve sadece bizim sunduğumuz e, proje onlara yeter miydi onu bilmiyoruz açıkçası. Yani bizim hayal gücümüz e, çocuklar kadar çok geniş olmadığı için belki gazete biraz daha ötelendi. İnternet sitesinde çocukların yazıp çizmesi konusu da e, bir bakıma çok sıcak bir şey. Yani çocuklarla yani şöyle bir e, körlüğümüz yok. Hani çocukların internetten zor işte zararlı alışkanlıklarına Katkı sunarız, çocukları internetten uzak tutarız gibi bir e, hani cahillik e, derecesindeki o ezber düşünceler bizde yok. Fakat şöyle şeylere dikkat ediyoruz. Yani e, Sitede mesela birçok e, konu başlığı çocuk işçiliği, işte çocuk hak gaspları e, önemli bir kısımdan <gülüyor> çocuk istimarı ve ihmal ile ilgili. E, oraya giren bir çocuğun oradaki alacağı bilgilerin, gördüğü görsellerin ne kadar etkiler, nasıl olur Biraz bunları tartışmamız lazım. Zeynep'in dediği gibi içeriğin belki tamamen değişmesi gerekiyor. E, şu anda böyle bir şey tercih edebiliriz bilmiyoruz. Fakat bu site üzerinden olmasa da çocuklarla e, olduğumuz mahallelerde, olduğumuz okullarda yapacağımız çalışmalarla destekler bir hale getirebiliriz diye düşünüyorum. E, yani sadece site üzerinden değil ama çocukların daha etkin e, yararlanabileceği, kendilerini katabileceği mecralar yaratmak gerekiyor. Bence de bu program bunun için çok değerli. Ben de yeri gelmişken teşekkür ederim böyle bir program yaptığınız için. Bir taraftan da şöyle bir hani zorluğu var sanırım. Yani çocuklara böyle bir konuda böyle bir çalışma yürütmek için aslında bir alan belirleyip bir proje bir şeylere başlayabiliriz bugünden dahi başlayabiliriz. Ancak hani hani kendi adıma çocukların önüne az önce dediğin şeyden yola çıkarak yani bir boyama kitabı verip hani hadi için istediğimiz renk de gibi bir algıdan ziyade hani boş bir defteri nasıl doldurabileceğimiz yani o, o şeyde hani açıklıkta olabilecek bir şeyin de ciddi bir altyapı çalışmasıyla beraber hani başlaması gerekiyor ki bu hani hakikaten de meşakkatli bir şey olacak. Ama e, şu anda hani site kullanıcıları da girenler de e, sosyal medya üzerinden takip edenlerin sayısı da oldukça hani artışla yani sayı Hı -hı. artıyor. Yani o açıdan da belki daha fazla hani e, emek vermek isteyen bir şeyler yapmak isteyen yani yeni arkadaşlarla bir araya ge gelebildiğimiz oranda. hani yapabileceğimiz projelerin e, çapı da muhakkak ki büyüyecektir ama yani o senin dediğin sorduğun soru Melda, gerçekten de hep e, muhtemelen hepimizin sürekli aklında. Keşke böyle bir şey yapabilsek. Peki haberleri nasıl derliyorsunuz? Haberleri derlerken neye dikkat ediyorsunuz? Aslında bu. E bir kısmında da böyle normal gazetelerde de bulabildiğimiz haberler ama çok öznelde kalmış haberler de var. Nasıl erişiyorsunuz o haberlere ya da yazarken neye dikkat ediyorsunuz? Sitenin aslında iki tane ayağı var. Bir tanesi medyada çıkan yani bildiğimiz ortalama internet sitelerinde ya da gazetelerde çıkan çocuk gündemli haberler. Yani bu çoğunlukla eğitim sistemiyle ilgili oluyor. Okullar yeni başladığında işte derslerin yetersizlikleri 4 artı 4 gibi bir dizi aslında çocukları mağdur eden... Bir e, sistemin içinde sadece eğitim sisteminde değil yani bugün kentsel dönüşüm dediğimizde ya da ulaşım politikaları dediğimizde ya da çevre kirli dediğimizde bunların çok doğrudan etkilenen insanlar çocuklar ve doğrudan da aslında e, gündem çocuk oluyor e, medyada da fakat görünmez biçimde oluyor biz bunu biraz daha görünür kılıyoruz bir kısmında bir kısmında da bizim öne çıkartmaya çalıştığımız gündemler oluyor işte bugün 30 Eylül. İki gün önce mesela Ceylan Önkoğlu'nun öldürülüşün yıl dönümüydü. Dört yıl oldu Ceylan Önkoğlu'nun Ve hiç dört yılda da kimse doğru yargılanmadı. Kamu yararına, kamu adına e, bir yargılamanın söz konusu olmayacağını söyledi mahkemeler. Ve hiçbir yargılama yapmadı. Ortada kaldı. Mesela biz bunu oldukça ön plana çıkartmaya çalıştık elimizden geldiğince. Bu konuda eylem de yapıldı İstanbul'da birçok yerde. Yani bir tarihine baktığımızda aslında çocuk gündemi genelde katliamlarla, savaşlarla, açlıkla, bir dizi aslında olumsuzlukla dolu. E, olabildiğince bunları gündem etmeye çalışıyoruz. Bir yandan da mesela bir rehber öğretmeni ya da bir çocuk çalışmacı bir insanın yararlanabilecek kaynakları da yanında sunmaya çalışıyoruz. Aslında işte e, çok iç içe girmiş durumda bu konuda. E, Blogspot'un, yani teknik bir şey belki ama e, kull onu kullanmak da aslında problemli. Yani bir yerde... Ciddi bir haber görüyorsunuz. Altında bir çocuk kitabının tanıtımını da gör, görmüş oluyorsunuz. Ama yakında e, güzel bir sitemiz var. E, muhtemelen Ekim ayında falan devreye girecek. Oldukça böyle manşeti ayrı ayrı bölümleri olan bir siteye girecek. O muhtemelen ihtiyaçlarımızı daha iyi karşılar. E, aslında şu an e, Çekirdek Çocuk e, yetişkinden yetişkine e, haber aktaran, e, kaynak aktaran, bilgi aktaran bir... Web portalı diyelim hani daha e, da genişleyebilir e, süreç içinde. E, ben aslında biraz şeyi merak ettim. Takipçilerinizden e, gelen hani yorumlar, geri bildirimler belki hani biz de söyleyebiliriz e, siteyi takip eden kişiler olarak ama nasıl geri bildirimler alıyorsunuz Çünkü yani ben yaptığınız işi şuradan önemsiyorum. E, çocuk hakları alanında çalışan biri olarak işte hani gündemde sayfaların arasında bazen kaçırdığım haberleri ya da işte... ...takip ettiğim bazı kaynaklarda kaçırdığım haberleri sizin sitenizde çok daha değerli toplu buluyorum. E, bu benim için hani siteyi kullanma sebebim. E, size kullanıcılardan nasıl geri bildirimler geliyor veya nasıl eleştiriler geliyor bunu da sorabilirim. E, yani kısmen şöyle eleştiriler geliyor aslında belki buranın da gündemi. E, yani alış alış biçimimiz genelde yani bizim yaptığımız değerlendirme yazıları genelde politik değerlendirmeler oluyor. Yani bugün okullarda bozuk süt dağıtılmasının ya da döner ayrandan 180 tane öğrencinin bir yerde zehirlenmesinin ya da beş buçuk yaşında okula başlamış bir çocuğun okul fobisinin oluşmasının okulu bırakmasının psikolojisinin etkilenmesinin bunların hepsinin aslında bir şeyi var. Yani politik bir yansıması var, bir politik e, siyasetin sonucu aslında. Ben bu değerlendirmelerde genelde insanların hani bizim toplumumuzda her şeyi siyasete alet etmeyin. Yani siyaset karıştırmayalım gibi çok az ama bu. Yani %10'luk belki %5'lik bir kesimden böyle şeyler geliyor. Yani bunun şimdi iktidarla ne alakası var gibi. Ama bugün dönüp baktığımızda öldürülen çocukların birçoğu Kürt, fişlenen çocukların birçoğu Roman çocukları. Ve aslında bu 4 artı 4 gibi eğitim sisteminin bunu en yaygın olduğu için devam, bunlara örnek veriyorum. Bu sistemden en çok etkilenen çocuklar da yoksul çocuklar. Özel okullara gidemeyen, kolejlere gidemeyen çocuklar. Ve bunları her gündem yaptığımızda buram iktidara karşı da bir şeyler söylememiz gerek. Bunun dışındaki ciddi bir çoğunluksa çalışmayı oldukça değerli görüyor. Biz bu kadar <gülüyor> iyi tepki alabileceğimizi ilk başta düşünmüyorduk. Ama oldukça iyi tepkiler aldık. E, hatta geçtiğimiz 2-3 ay boyunca da e, tanıştığımız çok insan oldu. Yüz yüze tanıştığımız. Bu çok daha sevindirici bir şey. E, kısaca böyle yani insanlar iyi görüyorlar. Mesela birçok arkadaşımız... Da tanıştık. İşte yabancı kaynaklardan bizi çeviri yapabileceklerini söylediler. Yakın dönemde böyle bir çalışmaya gireceğiz. Onun dışında röportaj e, işlerine başlayacağız yakında. Yani <gülüyor> deneyim, deneyim aktarımları konusunda oldukça bize yardımcı olacak gibi duruyor. E, bunun dışında da... Peki yeni insanlarla çalışmaya açık mısınız? E, kesinlikle. Yani sitenin bir kısmında Hı -hı. şey var. Ne yapabilirsin gibi bir şey var. Oradan bakılabilir. Yani görsel hazırlamaktan yazı yazmaya kadar Çeviri yapmaktan ne bileyim çocuk şarkısı yapmaya kadar bir dizi şey var aslında ee, bu konuda da zaten yardımcı olan arkadaşlarımız var. Ee, peki e, stenin ismi nereden geliyor? Neden çekirdek çocuk? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu, bu merak edilen bir soru. Ya çok özel bir anlamı yok yani hani ya biz içeriği o kadar çok tartıştık ki. İsmim neredeyse hiç tartışmadan karar verdik. Yani ne olacak, ne bizecek, bu nereye gider, kim dinler, kim dinlemez, kim okur, tartışmasını o kadar çok yaptık ki. Ee, i̇smi de açıkçası öyle bir e, dost muhabbetinden çıktı. Yani kısaca çok özel Benim bir şey düşünmedik. sorduğum soru Hüseyin'e buydu. Niye çekirdek çocuk ismi? Ee, o da direkt şöyle demişti, hiç bu kadar uzatmamıştı. İzmir'de çiğneme, şey, çekirdeği <gülüyor> Çiğnen değil o çekirdek diye <gülüyor> başlayan bir hani dost muhabbetinden çıkan bir isimmiş. Beni e, bayağı güldürmüştü, hoşuma da gitmişti o açıdan etkileyecek. Evet, öyle bir mahzunuz var. E, sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek. E, Zeynep ve Hüseyin'le yazı Çekirdek çocuk e, blogspot.com'dan bahsediyoruz. Bir ara verelim, şarkımızı dinleyelim. Ardından tekrar burada olacağız. Tamam bindik en son ne zaman? Şapkası sünnet gözlenecek net hocam. O zaman şapkası sünnet gözlenecek net hocam. O zaman biz sinemaya ne zaman gittik en son ne zaman? Elimizde yastık, cebimizde fıstık hocam. O zaman elimizde yastık, cebimizde fıstık hocam. O zaman biz biz ne zaman girdik en son ne zaman? Martıların kanadına bindik hocam o zaman. Martıların kanadına bindik hocam o zaman. Biz ne zaman girdik en son ne zaman? Çocuklara yasaklar komik ne zaman ne zaman? Biz ne zaman? Adam olduk sevdalanmayı unuttuk hocam Adam olduk sevdalanmayı unuttuk hocam Biz hayatı ne zaman sevdik Ne zaman biz hayatı ne zaman sevdik Ne zaman çocuktuk Sevdalandık hocam o zaman çocuktuk Ee, evet, şarkımızı dinledik. Zeynep Hanım'ın seçtiği güzel bir şarkıydı kendisi de. Ee, şimdi telefonla bağlanacağız Selda Uzunkaya'ya. Acaba hattımızda mı kendisi? Evet, sudayım. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ee, bize birazcık kendinizden bahseder misiniz? Programa girmeden önce Hüseyin birazcık bahsetmişti. Sanırım çocuk şarkıları yazıyormuşsunuz ve kısaca çocuk sevdalısı dedi. Aslında. <gülüyor> Sağolun. <gülüyor> ee, ya hani kendimden bahsediyim derken ne yaptığımı ne ettiğin Evet. Yani hani tiyatro bölümün ben doktor yüksek lisansını yapıyorum şimdi. Ee, yani çocuk oyunları yönetiyorum. Çocuklarla yaratıcılarıma çalışıyorum. Çocuk şarkıları yazıyorum. Hani çocuklarla kurduğum bağlar yani en üstü bağlardan birisi, birisi bu. Peki o zaman çekirdek çocukla nasıl bir bağın var Selda? Belki bir de onu sorabiliriz çünkü sanırım sen de İzmir'den ekibe destek veren Hı -hı. ve sayfanın editörlerinden birisin. Hı -hı. Ee, Sen, çekirdek hı. çocukla çocuk hakları üzerine çalışıyoruz. Ee, yani hani işte eğitim e, için, kültüre kültür sanatsal haklar için. Yani çocukla, hani ben e, daha çok sanatsal kısmındayım için ama hani çocukların maruz kaldığı istismarlar işte, e, bir sürü davada işte biliyorsunuz. Hani e, bağımız daha çok bunlar üzerine. Beraber yatmak ve üretmek üzerine, çocuk hakları üzerine daha çok. Peki senin ekibe girişin nasıl oldu veya o sen de ilk yaratıcı ekibin bir parçası hı hı. mıydın? Yani biz e, şu çocuk gazetesi yapma üzerine buluşmuştuk zaten hani e, çocuklarla çalışanlar hep bir araya, bir araya gelsin ve e, ne yapabiliriz aslında bu, böyle bir amaçla çocuk gazetesi çocuklarla birlikte çıkarmak ama hani yetişkinlerin çocuklara bakışı değil çocukların hı hı. kendi ürettikleri kendi e, zevkleri ve kendi hani hoşlandıkları şeyler üzerinden olsun istedik onların gözüyle olsun istedik. Hani ilk amacının çocuk gazetesi çıkarmak üzerineydi sonra bunu bir bile dönüştürdük Hani gazeteyi çıkaramadı ama ilk buluşmamız Hani çocuklarla beraber ne yapabiliriz biz ve onlar ama daha çok onların şeyleri ne diyeyim? onların editörlüyle yani onların Hı -hı. beklentileri Hani onların ihtiyaçları onların sıkıntıları üzerineydi daha çok Peki sanırım çocuk şarkıları yazıyor musunuz evet. Evet, nasıl bir şey çocuk şarkısı yazmak eğlenceli mi ben merak yani ediyorum açıkçası bunu. Çok eğlenceli çünkü işte çocuk hani belki yayında da konuşuyoruz çocuk tiyatrosu üzerine çalışırken çocuk e, tiyatrosu da daha çok seyirci merkezli bir şey yani e, alımlayıcınızla birlikte düşünmek zorundasınız hani onlardan bağımsız işler değil bunlar. Çocuk şarkısı yazarken benim heyecanım e, şey duyarak yazıyorum hani bunları çocuklar söylediğinde nasıl olur onlar onlar bu şarkının işte hey diye bir şey söyleyecek mesela bu heyi hep beraber nasıl söyleriz yani. Onların sesini duyarak yazıyorum ben. Metinleri yazarken de. Hı -hı. Bestelerini daha çok hani ben duyarak yazıyorum. Ama hani besteleyen arkadaş bazen bazı yerlerini değiştiriyor. Bazen bazı yerleri sabit kalıyor. Çünkü o da müzisyen olduğu için de o da duyarak Hı -hı. devam ediyor süreci Ama ben hani benim önceliğim daha çok onları duymak. Yani onların söyleyecekleri Hı -hı. hali hayal etmek, hayal gücü. Peki İzmir'de halihazırda hazırda çalıştığınız bir ekip var mı? Evet, tiyatro terminal ile çalışıyorum. Orada çocuk oyunları yönetiyorum. Ege Sanat Merkezi'nde 3 yıldır çalışıyordum. Şimdi bu yıl yeni bir yapılanmaya geçti. Hani biraz süreç uzadı ama tiyatro ter şu an çocuk oyunları tiyatro terminalde yönetiyorum. Ee, sen... şarkıları ha. içinde müzik e, grubu var. Oradan Serdar Türkmen var. O çocuk e, şarkıları albümü yapıyor. Öyle bir e, hazırlığı var. Onunla aslaşarak devam ediyoruz sen de sende hattayken hem Zeynep ve Hüseyin de stüdyodayken aslında bu soruyu hepinize yöneltebiliriz. Programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Aslında şunu duymak istiyorum, yani merak ediyorum cevabınızı. Özellikle gösterdiğiniz hassasiyetle çekirdek çocuk blog spota herhangi bir haberi seçerken, herhangi bir haberi kaleme alırken ya da sırf hani havuza herhangi bir materyal eklerken ben çekirdek, yani çekirdek çocuk ekibi nasıl bir hassasiyet gösteriyor? Ya şöyle bir e, özelliği var. E, biz hani cinsiyetçi, ırkçı, ötekileştiren söylemlere karşıyız zaten. E, bunları içermeyecek. Çocukların e, hani maruz kaldığı e, durumların yetişkinler tarafından aslında ne kadar görmezden gelindiğini e, dikkate alarak yani onların dünyasına e, biz gerçekten saygı duyarak yaklaşıyoruz. Hani Bu farkında da bu e, ayıklı, e, yani ayık olma durumunu bahsetmekten ...yaratmak için ya da sarkındalığı... ...yaratmak için diyebilirim. Teşekkürler. Hüseyin ve Zeynep'e... ...dönüyorum stüdyoda. Ee, Aslan ...iyi özetledi. Ee, haberleri... ...seçerken de dikkat ettiklerimiz onlar. Ee, onun dışında... ...biraz da seçiyoruz çünkü... ...bazı haberler ya da bazı görseller... E, ...bir hak savunuculuğundan ziyade... ...hak ihlaline girebiliyor. Yani bunu medyada çok görüyoruz. Yani İstimarede ihmale Hı. uğrayan bir çocuğun... ...fotoğrafını koymaları ya da ismini açıklaması... Gibi bir dizi şey aslında bir ismarl konusu da olabiliyor. Biraz bunlara dikkat ediyoruz açıkçası. Selda iyi özetledi aslında ötekileştiren hiçbir ifadeyi kullanmak istemiyoruz ya da onları küçük gören hiçbir yöne çıkartmıyoruz. varsa daha önce biz de bunun üzerine durduk 3 hafta önceki Hı -hı. programda. Gerçekten tek bir gazeteden bile ne kadar çocuk hakları ihlali çıkabileceğini gördük ve aslında çocuğun yüksek yararını gözettiklerini söylerler. Bu haberleri Hı -hı. yaparken de. Peki sana yani Zeynep son bir şey sormak Hı -hı. istiyorum. Türkiye'ye dönüp baktığımda çünkü programımızın sonuna geldik. Hı hı. Çocuklar nerede? Nasıl bir dünya bekliyor? Gelecek nasıl olacak? <gülüyor> çünkü sen bir <gülüyor> öğretmensin. <gülüyor> programımızın sonuna gelmişken. Zor bir soru. <gülüyor> Bu soruyu bugün bana sormakla gerçekten... Ben e, zor bir bölgede çalışıyorum. <gülüyor> zor bir bölgede öğretmenlik yapıyorum. E, ailelerin de e, genel anlamda okul vesaire filan gibi... yani ...devletin tüm kurumlarının da... ...hani e, çocuğa dair bakış açısı beni her gün yeniden ve yeniden daha çok irite ediyor. O anlamda hani çok çok dikkatli olunması gerekiyor. Yani ne kadar ilgili ya da ne kadar sağlıklı yaklaştığını düşünen anne, baba, öğretmen, her kimse yani yetişkin olan herkes. Bu anlamda hani üzerine oturup düşünmek zaten hani şöyle dursun. Ama hani sürekli olarak çocukları... Aşağılayacak, belki ötekileştirecek, haklarını ihlal edecek, gasp edecek bilerek ya da bilmeyerek birçok şeyin içerisinde, davranışın içerisinde bulunabiliyor. E, o, o açıdan da hani e, o soruyu bugün çok umut dolu bir şeyle <gülüyor> yani cevaplayamayacağım ama. O zaman belki başka bir siteden de bahsettin az önce konuşurken yeni bir siteye geçişten. O siteden sonra tekrardan konuk ederiz ve daha uzun konuşuruz bu konuyu sizlerle çok evet, evet. Çünkü ederim. programımızın sonuna geldik. Evet, tamam. <gülüyor> e, bir tek e, program bitirmeden e, sayfanızın ismini hatırlatalım isterseniz. Evet. Bir de sizinle nasıl iletişime geçebilirler? Direkt internet üzerinden geçebilirler mi yoksa bir numara var mı? Ee, i̇nternet üzerinden direkt iletişime geçebilirler. Hı hı. Sayfamızın ismi e, çekirdekçocuk.blogspot.com e, Facebook'ta da çekirdekçocuk diye aratınca sayfamız hem kişi olarak çıkıyor. Twitter'dan da takip edilebilir. Orada mail adresimiz de var. İsteyen herkes iletişime geçebilir. Görüş, eleştiri, öneri her şeyi sunabilir orada bize. Biz çok seviniriz. Çok da isteriz dahil olmasını. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Biz teşekkür Benim çok için teşekkür çok zevkliydi. Umarım bizim ben bizim için de öyledir. <gülüyor> <gülüyor> Haftaya biz tekrardan burada olacağız ve Selda Hanım'a da teşekkür ediyoruz sanırım telefonda Evet. Ederim. Buradayım çok sağ olun Tekrardan konuk etmeyi dileriz Hoşçakalın Hoşçakalın Teşekkürler kolay gelsin Söz güçün. Bir Çocuk Hakları Programı